Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Önce mürşidi anlamak gerekir. Eğer mürşidi anlamazsak başka türlü gidilebileceğini zannederiz. Rüyalarla asla yol gidilmez. Bununla beraber rüya gördüğümüzde eğer o bizi mürşidden ayıran bir şeyse bilelim ki o mutlaka şeytandandır. Şeytan sağdan gelmiştir. Şunu oku ya da sen faranzata tabisin, faranzat seni kabul etmiş gibi. Böyle bir durumda bilmemiz gerekir ki şeytan bizi kandırıyor, yoldan çıkarmaya çalışıyor ya da yolu yürümemize mani oluyor. Mutlaka görmüştür şeytan bir şeyleri, iblis bir şeyleri görmüştür, tehlikeyi görmüştür daha doğrusu. Eğer kazanırsa birçok insana vesile olur, kazandırabilir. Bunu görmüştür ki böyle bir hile yapıyor. Kesinlikle bu dualarla yürünmez, yol alamaz, yürüyemez. Yürümek başka bir şeydir. Çünkü kul tek başına yürümüyor. Mürşidi onu taşıyor, taşıması gerekir. Mürşidin işi, dervişi Allah'a taşımaktır. Allah'ın huzuruna taşımaktır. Ona Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaktır. Hikmeti öğretmektir. Kitabı öğretmektir. Bununla beraber onun nefsini tezkiye etmektir. Ona bilmediklerini öğretmektir. Rüyayla nasıl yol alınsın? Ya mürşidin hayattaki bir peygamber olması gerekir ya da emri almış bir peygamber varisinin olması gerekir. Onun için rüyayla yol alınmaz. Bununla beraber sadece yol gidilmiyor. Mürşidi, dervişini, kendisiyle beraber olanı Allah'a taşıyor. Allah'tan aldığı emir gelince, Allah ona kullarımı bana getir emrini vermiştir. Dolayısıyla nasıl götüreceğini o biliyor. Nasıl yürüteceğini, nasıl adım attıracağını, onu nasıl tezkiye edeceğini, onun önündeki engellerin ne olduğunu bilir, o engelleri kaldırıp onu taşır. Yoksa böyle kendi kendime yürüyeyim, rüyayla yürüyeyim dediğimizde bu durumda evet, şeytanın tuzağına düşmüş oluruz. Evet, kardeşimiz mutlaka ne yapması gerekir? Mürşidine tabi olması gerekir, uyması gerekir. Dersini çekmek yetmiyor. Bunu doğru anlamak gerekir. Allah peygamberine hangi vazifeyi vermişse, peygamber vazifesi de Peygamber'e varis olanların da vazifesi onunla aynı olması gerekir. Allah kullarına zulmetmez. Nasıl ki peygamber gönderdiği kullarını peygamberiyle kendisine taşıdıysa, sahabe onunla beraber nasıl gökteki yıldızlar olduysa, aynı şekilde kıyamete kadar bu böyle peygamber varisleriyle devam eder. Evet. Peygamber'in vazifesi neydi? Biz seni Müjdeci, uyarıcı ve şahit olarak gönderdik. Size sizin, sizin içinizden bir Resul gönderdik ki size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Allah'ın muradını öğretsin. Nefislerinizi tezkiye etsin. Sizi temizlesin. Nefsinizi tezkiye etsin. Nefsinizi şirkten temizlesin. Küfürden temizlesin. Nifaktan temizlesin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Bilmediklerini nereden öğretiyor? Bilmediklerini kimsenin bilmediği şeylerdir. Yani öğretiyor ve tattırıyor bunu. Manevi olarak öğretir, zahiri olarak öğretir. Taşırken, yol boyunca öğretir. Ona tattırır ve yaşatır. Mürşid olmadan yol yürünmez. Tek başımıza yolu yürümeye çalıştığımızda bu göğe çıkmak gibi bir şeydir. Tek başına nasıl çağıracaksın? Ama mürşid o yolu gidip gelendir. Kullarımı bana getir, emrini alandır. Dolayısıyla kulü o taşır. Ona düşen nedir? Sadece onu dinlemek ve ona uymak. Ona tabi olmak. Onunla beraber yürümek. Evet. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz. Selamun aleyküm. Öncelikle yazımdaki yanlışlardan dolayı özür diliyorum. Ben yabancı olduğum için yazmayı bu kadar becerebiliyorum. Benim eşim bir kadınla konuşuyor. Görüşüp yemek yiyor vesaire. Üç defa yakaladım. Allah rızası için affettim. Kadına da karınla boşanacağım diyormuş. Ben de tamam boşanalım diyorum. Kadın yalan söylüyor diyor. Ben de tamam dedim, her şeyi unuttum. Allah rızası için ama hala konuşuyor. Ben Hazreti İnsan olmaya çalışan, Allah rızasını almak için yaşamaya çalışan bir bayanım. İki tane çocuğum var. Ben ne yapma ne yapmalıyım hocam? Sabır edip yaşamaya devam edeyim mi? Eşim ne yapsa da ya da bilmiyorum ki ne yapayım ben? Bu sınavımda ne yapsam Allah benden razı olur? Boşanmayı da düşündüm ama yanlış yapıp Allah'ımın sevgisini kaybedip kaybederim diye çok korkuyorum. Siz bana yol gösterin. Ne olur yanlış bir şey yazdıysam tövbe ediyorum ve affınıza sığınırım. Cevabınızı bekliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Kardeşimiz zaten söylüyor. Rabbini tercih etmiş. Bu durumda tercih ettiğimiz Rabbimize güvenmemiz gerekir. Öyle peşinden koşup yakalamaya da gerek yoktur. Ona düşen sadece doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Allah gerekeni yapar. Bundan emin olmamız gerekir. Rabbimize güvenelim. Başka da bir şey düşünmeye de gerek yok. Başka bir şey yapmaya da gerek yok. Evet, kardeşimiz yoluna devam etsin. Derdi Allah'ın rızası olsun. O, Allah'ın rızası peşinde koşsun. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini dert edinsin. Allah onun özel dertlerini satın alır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer bir kul Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, Allah'ın dinini dert edinirse Allah onun özel dertlerini satın alır. Yok eğer özel dertleriyle uğraşırsa Allah onu dertleriyle baş başa bırakır. Bu durumda dertleriyle baş başa bırakınca ne olur? Kendisi sorunları halletmeye çalışır. O dertlerini gidermeye çalışır ama hiçbir şeyi de beceremez, başaramaz. Şeytan kazanmış olur. Onu Allah'tan uzaklaştırmış olur çünkü. Onun için hiç böyle meşgul olmayalım. İşi Rabbimize havale edelim. Rabbimizin rızasını, cemalini, yakınlığını, aşkını, muhabbetini dert edinelim. Yolumuzu yürüyelim. Allah bizim özel dertlerimizle ilgilenir, uğraşır. Allah satın almıştır, gerekeni yapar demektir. Ona güvenelim. Efendim Rize'den Özlem Sarı. Selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleykümselam. Ben de ders almak istiyorum. Biraz tereddütteyim. Yapabilir miyim? Çok istiyorum. Dualarınızda bana da dua edin. Allah'a emanet olun hocam. Allah razı olsun. Ders almak demek, kul olmaya karar vermek demektir. Rabbini tercih etmek demektir. Hiç kimsenin bunu kabul etmemek gibi bir lüksü yoktur aslında. Yani sanki böyle özel bir şey yapacakmış gibi zanına kapılmak doğru değildir. Her birimize lazım olan, gerekli olan Rabbimizdir. Rabbimizin rızası, dostlukudur. Rabbimizin sevgisidir. Eğer bunu kazanmayı bir ayrıcalık olarak, özel bir durum olarak görüyorsak, bu zaten yanlış. Asıl yanlış olan bu tercihi yapmamaktır. Kul olmayı kabul etmemektir bu. Önce bir tercih edeceğiz. Çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz, yapacağız zaten. Ama böyle bir tercihimiz olduğunda, Rabbimiz bizi huzuruna aldığında, ben seni tercih ettim ya Rabbi, deme imkanımız olur. Yoksa Allah, kurum sen beni tercih etmedin. Beni tercih etmeye bile cesaret etmedin. Şeytan seni korkuttu der. Şeytanın verdiği vesveseye kapılmak doğru değildir. Herkes Rabbini tercih etmelidir. Ne kadar yapabildiysa zaten o kadar kazanmıştır, kazanır. Ama onun o tercihi Allah'ın huzurunda evet ya Rabbi ben seni tercih ettim. Evet deme imkanını ona verir. Bu onun imanını kurtarır. İmanlı gitmesine vesile olur. Öbür türlü ben daha ahireti tercih edememişim. Belki yapamam. Nasıl yapamam? Yapamam diye bir şey var mıdır? Yani sen beni kuru olarak yaratmışsın ama ben sana kulluk yapamam. Kulluk yapma yolunda kendime güvenemem. Allah sana güvenmiş. Sen yaparsın demiş. Yani hiç yapamasak bile, sadece bu tercihimiz bile bizim imanlı gitmemize vesile olur. Neden? Çünkü Rabbimizi tercih ettik onun için. Herkesin bu tercihi yapması gerekir. Hiçbir şey yapamasa bile. Ne buyurdu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Gönlümüz neredeyse kiminle beraberse bu durumda onlarla beraber olmuş oluruz. Kıyamet günü hesabı da onlarla beraber veririz. Onlardan sayılıyoruz. Sevdiğimiz için. Kimi sevmemiz gerekir? Allah öyle buyurdu. Ayet-i Kerime'de sizin veliniz Allah'tır. Resulüdür, müminlerdir. Mümin, Allah'ı her şeyden çok sevip, Rabbini tercih edenlerdir, Rabbini isteyenlerdir. Onlarla beraber olmamız lazım, onlarla beraberliği kabul etmemiz lazım. Olması gereken şey budur. Gerisi zaten Allah onu ikram ediyor. Sen Rabbini tercih etmişsin, Rabbin seni tercih edince ikram ediyor. Aşkı ikram ediyor, muhabbeti ikram ediyor, yürümeyi ikram ediyor, beraberliği ikram ediyor. Bununla beraber, her gün biraz daha kötü halimizden uzaklaşıp, güzel hal ile hallenmeyi ikram ediyor. Her gün biraz daha Resulullah Efendimiz'e benzemeyi ikram ediyor. Allah her gün biraz daha yakınlığını ikram ediyor. Güzel işleri yapmayı, ihsanı, mühsünlüğü ikram ediyor. Ama kulun mutlaka bu bir adımı atması gerekir. Bu bir adımı atmazsa, Allah'tan on adım bekleyemez. Allah bir adım at, on adım benden, dedi. Bunu bana bir adım gelirse, ona on adım gelirim. Yürüyerek gelirse, koşarak gelirim. Ne demek? Seni bir adım at, gerisini on adımla benden ihsan ederim, ikram ederim. Evet, Bu bir adım attığımızda, adımlar peş peşe gelir. O gücü, kuvveti kendimizde buluruz, artık yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bir Endişeye, şeytanın verdiği bir VSS'ye de kapılmayız. Evet, İnşallah kardeşimiz o adımı atar. Efendim Konya'dan Kamile Üçler. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Allah hamdolsun <gülüyor> bir yıldan fazladır. Diyar TV ve sizleri izliyorum. Ailem size olan sevgimi, kısıtlamamı istiyor. Beni psikologa zorla götürmeye başladılar. Beni zor durumlara sokuyorlar. Psikolog 415 gram ilaç verdi. Şu an her gün onu kullanıyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz benim için çok değerlidir. Bana dua edin ailemden dolayı uğradığım bu baskılar son bulsun. Allah razı olsun. Geceniz hayırlı olsun. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten zor bir şey. Dedim ya hayat, imtihan. Baştan sona imtihan. İmtihan bazen böyle bizim en yakınlarımızla gelir. Allah deyince birileri hemen sen aklını kaybettin, sen yanlış yoldasın, seni psikoloğa götürelim, hastaneye götürelim der. Onların da mutlaka kendilerine göre haklı gerekçeleri vardır. Anlamadıkları için, buna anlamadığı demek daha doğru olur anlamamış. Anlamadıkları için böyle yapıyor. Ama biri eğer Allah yolunda yürüyorsa, Allah'ı seviyorsa, Allah deyip kendinden geçiyorsa aklını kaybetmişse. Aklını Allah yolunda kaybetmiş. Aklını aşka satmış demektir. Aşk karşılığında aklını satmış demektir. Ama bu güzel bir ticarettir. Allah ile bir ticaret yaptı, güzel bir ticaret yapmış. Varsın Allah yolunda akıl olmasın. Kurban edilmiş, feda edilmiş olsun. Varsın Allah yolunda, o aşk yolunda can feda edilmiş, kurban edilmiş olsun. insan ölsün. Bundan daha büyük şeref mi vardır? Yeter ki Allah yolunda olsun. Ama Allah yolunda olduğu ne zannedip kibirlenip mürşidini, mürşidi kameli dinlemeyip yolunda yürümeyip ben aklımla işi hallederim diyenler deyip aklını kaybedenler ayrıdır. O Allah yolunda değil, kendi kibri yolunda aklını kaybetmiştir. Yoksa kimse Allah yolunda aklını kaybetmez. Eğer Allah yolunda aklını kaybedecek biri olsaydı, onun önce Resulullah Efendimiz olması gerekirdi, peygamberlerin olması gerekirdi. Allah yolunda akıl kaybedilmez. Tam tersine insan akıllı olur. Ama bunu bilmeyenler öyle zanneder. İki sefer Allah dedi mi, fazla derine dalma, aklını kaybedersin. Niye, bu akıl nedir öyle? Hemen öyle kaybediliyormuş. Gece gündüz dünya dese, para dese, aklını kaybetmiyor. İki sefer Allah dedi, aklını kaybetti, öyle mi? İnsanı anlamamış, tanımamış. Allah kuruna kurundan daha yakındır. Şah damarından daha yakındır. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Allah onunla beraberdir. Allah onu koruyor. Allah hiç kurunu başı baş bırakır mı? Allah'a güvenmek gerekmez mi? Yeter ki kul samimi olsun. Kul Rabbine karşı ciddi olsun. Nankör olmasın. Rabbine güvensin. Bırak kendini Rabbine. Yani sen kendini onun seni koruyacağından daha mı iyi koruyacaksın? Daha mı iyi muhafaza edeceksin? Böyle bir şey olur mu? Kul nasıl böyle düşünebilir? Böyle düşünüyorsa o kul değildir zaten. Allah'ı anlamamış, tanımamış. Evet, öyle bir Allah demek gerekir ki, gerçekten görenlerin deli demesi gerekir. Eğer görenler deli dediyse o akıllıymış. Allah deyince, her şeyim Allah'a kurban olsun deyince, Allah'a kurban olamayanlar bunu anlamaz. Dünyaya kurban olanlar, nefsine kurban olanlar, şeytana kurban olanlar bunu anlayamaz. onun için biri bize deli dediyse şükretmek lazım, hamd etmek lazım. Allah'a güvenip teslim olmak lazım. Bu bir sorun, sıkıntı da evet, yapmamak lazım. Allah kardeşimize yardımcı olsun inşallah. Efendim Elazığ'dan Bedrettin Taşkıran. Efendim şükür ile hamd arasındaki fark nedir? Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'a Şükri ile Hamd arasındaki fark, Hamd Şükri de içinde barındırır. Şükür nimet gelince nimete teşekkür demektir. Nimete teşekkür. Ham daha farklıdır. Ham Allah'ı övmektir. Allah'ı sevdiği için iman ettiği için evet, övmektir. O'nun hakkını, Allah'ın hakkını takdir etmektir. Sen güzel yaptın ya Rabbi, güzel yapıyorsun ya Rabbi demektir. İster nimet gelsin, ister musibet gelsin, her ikisine de hamd gerekir. Sen güzel yaptın ya Rabbi demektir hamd. Seni övüyorum, övgü sana aittir, sana layıktır. Seni övüyorum, senin işini de övüyorum. Sen bana nasıl bir muamele yaptınsa, onu seviyor ve övüyorum. Çünkü biliyorum. Mutlaka bunda bir hayır vardır. Benim için hayır murat etmişsin. Onun için sana hamd ediyor. Seni övüyorum. Sen övgüye layıksın. Bu güzeldir. Sen güzel yapıyorsun. Ama şükür nimet gelince o nimete sevilince teşekkürdür. İkisi birbirinden farklıdır nimete hem ham edip hem şükrediyorsun ama musibete şükretmiyorsun. Ne yapıyorsun? Hamd ediyorsun. İster nimet, ister musibet gelse hamd ediyorsun ama nimet gelince şükrediyorsun, hamd ediyorsun. Musibet geldiğinde evet, hamd ediyor ama nimete, e, musibete şükür olmaz. Çünkü ne buyurdu ayet-i kerimede? Andolsun ki, nimetlerime şükrederseniz, arttırır. Yani biri kasalandığında hamd etmelidir. Çünkü arkasından nimet geliyor. Allah seni temizliyor. Rabbin seni temizliyor. Şirkten temizliyor. Ama şükredersen onu arttırır yalnız. Sen bunu dayanamazsın. Dayanamadığın için evet, şükür değil, hamd etmen lazım. Ama nimet gelince artsın istiyorsun. Artmasını istediğin her neyse ona şükret. Bununla beraber yok artmasını istemiyorsan Allah'ın o muamelesini bu durumda hamd etmen lazım. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Resulullah Efendimiz zamanında Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli savaşlar olmuştur. Ali İmran Suresi 140. ayette Allah o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz buyuruyor. Acaba şu anda yaşanan olaylar Resulullah Efendimiz zamandaki hangi olay, hangi savaş gibidir? Evet. Hangi savaş gibi olursa olsun eğer Allah o günleri o günleri aramızda döndürüp duruyorsa bir muradı vardır. Nedir muradı? İman edenleri, Allah'a karşı sadık olanları, sabredenleri ayırmak için, ortaya çıkarmak içindir. Evet, şahit kılmak içindir. Bununla beraber kendini görsün, kendini tanısın, anlasın. Bu bir imtihan çünkü. Döndürüp duruyorsa bu böyledir. Eğer bu şekilde bir imtihan olmazsa, sürekli zafer olursa, Herkes iman edin de etme, etmeyen de o müzaffer olanlardan yana tavır koyar. Öyle değildir. Allah böyle değildir işte dedi. Bu bir imtihan. Herhangi bir sebepten dolayı ama bunun bir sebebi vardır. Allah gereksiz yere döndermiyor o günleri. da Resulullah Efendimiz'i dinlemeyince sahabe, sahabenin bir kısmı Allah zaferi tersine dönderdi. Öyle buyurdu. Bu nereden başımıza geldi dediniz. Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Peygamberi dinlemediğinizden dolayı dedi. Babi sebebi var. E, durup dururken de döndermiyor onu. Yani biz doğru yapalım ama galip gelmeyelim diye bir şey yok. Yanlış yapınca mağlubiyet geliyor. Evet. Allah o anda kullarının imtihana tabi tutmuş. Kim Allah'a karşı samimidir? Kim ciddidir? Kim imanlıydır? Görsün bunu. Kimin de kalbinde hastalık var? Kim Allah'a güvenmiyor? O da bunu anlasın. Bunu anlasın? Bu rahmettir. Kendini düzelsin. Rabbine dönsün. O nefsindeki o hastalığı, şirki ya da nifakı, küfrü görsün. Görsün, onu temizlesin. Rabbine dönsün. Rahmet bu. Onun için her ne olursa olsun, hangi savaşa benzerse benzesin, bize düşen, kendimizi kontrol etmektir. Böyle bir durumda ben nasıl bir hal aldım dememiz gerekir. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yaptım mı, yapmadım mı? Yoksa beni ilgilendirmez deyip kenarda mı durdum? Ben akıllıyım deyip kenarda mı durdum? O ölenler boşa mı öldü diyoruz yoksa? Evet, böyle manevi olarak bakıp adamına çalışmak gerekir. Kendini akıllı zannedip, ben işimi biliyorum, bakalım ne olacak, ben ona göre hareket ederim diyenler, asıl akılsız olanlardır, aklını kullanamayanlardır, aklını Allah'ın vahyinin ışığında, nurunda kullanmayanlardır. hayatı bir imtihan olarak evet, ayetlerle beraber okuyamayanlardır. evet Allah o günleri döndürür, kulların imanını imtihana tabi tutar. Sadakatini imtihana tabi tutar. Şahadetini imtihana tabi tutar. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Sürekli söylediğimiz olur. Her hal, her durum karşısında Rabbim benden ne istiyor? Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştır? Böyle söylediğimizde mutlaka Allah ne yapmamız gerektiğini de gönlümüze vahyeder. Ya Rabbi ne yapacağımı bilmiyorum. Bana öğret dediğimizde Allah onu gönlümüze evet, vahyeder. O vahyi bütün şiddetiyle tadarız. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. Hocam selamun aleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. Bugün inşallah ameliyat olacağım. Dua eder misiniz? Allah razı olsun. Allah kardeşimize şifa versin. Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Allah hiç kimseyi o hastahane kapılarına düşürmesin inşallah. Yolumuz oraya düştüğünde de Allah kardeşlerimize, bütün müminlere, Müslümanlara acil şifalar versin inşallah. Amen. Şifayı ikram etsin, öyle bir şifa indirsin ki onlarda hastalıktan hiçbir eser kalmasın inşallah. Amen. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Abdülaziz Karakuş. Selamun Aleyküm. Efendimiz'i ellerinden öperim. Hürmetlerimi sunarım. Dergâhtaki kardeşlerime selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ama kendime baktığımda sizlere layık olamıyorum. Kendime çeki düzen veremiyorum. Çok üzgünüm. Evet. Eğer biri kendini layık görmüyorsa bu durumda gönül itibariyle o tevazu halinde demektir. Allah, o tevazu, Allah için tevazu gösterenleri yüceltir. Bu durumda doğruyu kabul etmişiz demektir. Güzelliği kabul etmişiz demektir. O güzelliğe kavuşmak için çaba gayret sarf ediyoruz ama çabamızın, gayretimizin yeterli olmadığını görüyoruz, anlamışız demektir. Buna şükür gerekir, buna hamd gerekir. Eğer biri Allah'ın rızasını dert edinmişse, sevgisini, yakınlığını dert edinmişse, Allah rahmetiyle onun gönlüne tecelli etmiş demektir. Allah o gönüle rahmetiyle tecelli edince, o da gerekeni yapamadığından dolayı böyle e, hüzünlenir, gerekeni yapamıyorum deyip üzülür. Bu e, üzüntü de Aynı şekilde onu yol aldırır. Onu Rabbine yaklaştırır. Çünkü ne demiştir aslında? Ben sana gelmek istiyorum ya Rabbi. Emrettiğin gibi yapmak istiyorum. Çaba gayretimi sarf etmek istiyorum. Ama bir türlü bunu beceremiyorum demiştir. Gönül itibariyle, evet o haliyle, Rabbiyle böylesine dertleşmiştir. Halini, derdini Rabbine arz etmiştir. Bu onun duasıdır. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. Yeter ki o evet, biraz çaba gayret sarf etsin. Evet, her birimize düşen o çabayı gayreti sarf etmeye çalışmaktır. Yani o bir adım atmaktır. On adım ondan gelir. Evet. Efendim Muhammed Khan. selamun aleyküm efendim. Öncelikle ellerinizden el öperim. Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bize dua eder misiniz? Sizi çok seviyoruz. Evet. Gece gündüz dua halindeyiz. Yaşadığımız sıkıntı ne birdir ne de bindir. <gülüyor> Sıkıntıyı yaşatan elbette ki iblistir, elbette ki şeytandır. Bizimle beraber olan şeytandır. Ama bilmemiz gereken, unutmamamız gereken bir şey var ki bu da baştan sona bir imtihandır. İmtihanı kazanmamız gerekir. Cihad etmeden, savaşmadan savaş kazanılmaz. Eğer bu savaş Sadece böyle dışarıdaki bir savaş olsa o iş kolaydır. Gözümüz eğer düşmanı görüyorsa, düşman karşımızdaysa bu sorun değildir. Savaşmak kolaydır. Onların çokluğu ya da azlığı sorun değildir. Ama bir de eğer düşman içerideyse, nefsimizse, eğer bir de düşman şeytansa, Allah'ın buyurduğu gibi şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Sizin görmediğiniz yerden O sizi görüyor. Biz O'nu göremiyoruz ama O bizi görüyor. Bizim açığımızı biliyor. Nereden düşüreceğini biliyor. Nasıl bir tuzak vuracağını biliyor. Tecrübeli zaten. Böyle bir düşmanla savaşmak gerçekten zordur. Nefsiyle mücadele ederken acı duyuyor, acı hissediyor. Kendi kendisiyle savaşıyor. Savaş zor. Bir tek dua etmek yetmiyor. Dua, söylemiştim, dil ile, gönül ile, fiil ile yapınınca dua duadır. Benim işim dilimle dua etmek yedir. Evet, dilimizle dua ediyoruz. Gönlümüz de bunu tasdik ediyor ama bu yetmiyor. Benim bir de fiilimle dua etmem lazım. Bana dönen herkese, benimle olan herkese, beni dinleyen herkese yardım etmem gerekiyor. Dua etmem gerekiyor. Elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa, ona nasıl yardım edebiliyorsam, o ne dönsün diye, düşmanını görsün diye, düşmanını tanısın, anlasın diye, nasıl mücadele edeceğini bilsin diye, bana düşen ona yardım etmektir. Onun önündeki, yolundaki her engeli kaldırmak, bununla beraber o, engeli geçsin diye, benim işim ona yardım etmektir. Yani, o fiili duayı yapmam gerekir. İş zor. Savaş zor. İmtihan gerçekten zor. Eğer bizim onu görmediğimiz yerden o bizi görüyorsa. Nefsin bin türlü hilesi var, onu anlamıyorsak. Şeytanla işbirliği yapmış. Bununla beraber Resulullah Efendimiz şirk'i anlatırken, şirk Allah'a şirk koşmayı anlatırken, şirk gizli şirk. Şirk gizlidir. Açık olanı ayrı, bir de gizlisi vardır. Gizli şirk kara bir karan, karıncanın karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki evet izi gibi, sesi gibi, ayak sesi gibidir. O kadar gizlidir. Yani karanlık bir gecede kara bir karıncayı, kara bir taşın üzerinde göremezsin. Yürürken ayak sesini işitemezsin. Göremiyorsun onu, bilmiyorsun. Bu durumda bize gören biri lazım. İşte o gören biri müşid-i O şirki gören odur. Onun için Allah'ın gazabının nerede olduğunu biliyor, rahmetinin nerede olduğunu biliyor. Her neyi söylediyse, eğer bunu yapın dediyse, Bilmek gerekir ki orada Allah'ın rahmeti, Allah'ın sevgisi vardır. Eğer sakın bunu yapmayın, böyle yapmayın dediyse orada da Allah'ın gazabı vardır. Çünkü başkasının görmediğini o görüyor. Başkasının bilmediğini o biliyor. Nereden biliyor? Allah'tan. Allah öğretmiş. Kuli Allah'a taşırken temizleyip öyle taşıyor. Şirkten temizleyip öyle taşıyor görmese nasıl temizleyecek bilmese nasıl temizleyecek temizleyemez. Onunla beraber olanların o şirkten kurtulmak için gerçek manada Allah diyebilmek için ya Rabbi seni seviyorum diyebilmek için ona tabi olması gerekir. Tabi olmak bunun içindir. Yol böyle yürünür. Yolu yürürken şirkten kurtuluyoruz. Bütün o Beşeri olan, zahiri olan, nefsani olan sevgileri evet, Allah'a döndürüyor. Allah'a gitsin diye. Gönlü o aşkla, muhabbetle dolsun. O gönüldeki aşk her zerresine tecelli edip aşk olsun diye ona yolculuk yaptırır. Yolu tek başına yürümek mümkün değildir. Şeytan yolun sağına, soluna, önüne, arkasına her tarafına tuzaklar kurmuş. Hiç kimse o tuzaklardan kurtulamaz. Eğer önünde yoru bilen bir mürşidi Kamil yoksa, onun için mürşid Kamil nerede olursa olsun tabi olmak farzdır. Neden farzdır? Şirkten kurtulmak farzdır da ondan. Allah'a iman etmek, Allah'a aşık olmak farzdır da ondan. Başka türlü kul için kurtuluş yok, saadet yok. Emniyet yoktur. Bilmediğin bir yolda nasıl yürüyeceksin? Görmediğin bir düşmanla nasıl savaşacaksın? Dolayısıyla nasıl kazanacaksın? Nasıl Allah'a vasıl olacaksın? Kibirlenmeye gerek var mıdır? Neden kendini müstahını görüyorsun? Benim ihtiyacım yok diyorsun görmediğini biliyorsun. Allah sana senin görmediğini söylüyor. Evet. Duayı yapacağız. Sadece dil ile, gönel ile değil. Bir de fiil ile yapacağız. Ama yardımı isteyene yapacağız. Duayı değil, yardımı. Dua zaten yardım istemektir. Bana yardım et diyene yardım edeceğiz. Bizim ona söyleyeceğimiz nedir? Eğer benden yardımı istiyorsan beni dinle. Dinle bak söyleyeceğim. Söylüyorum. Sana anlatıyorum. Bunlarla eğer Allah sana imanı ikram etmez, aşkı muhabbeti ikram etmezse kabul etme. Evet. Onun için bizim de beraber olanlara sözümüz var bizimle beraber olduğunda bizi dinlediğinde çabasını gayretini söylediğimiz şekilde sarf ettiğinde eğer yolu yürümezse aşkı muhabbeti kazanmazsa, Allah'a aşık olmazsa Allah'a vasıl olmazsa Allah'a dost olmaz yakın olmazsa Allah'ın cemalini müşahede etmezse kıyamet günü hesabını bize sorsun. Yok eğer kendisi buna tenezzül etmezse ben biliyorum derse kendi nefsini kınasın. Evet. Efendim, Adana'dan Fatime Nart. Selamünaleyküm hocam. Allah Herkesef. razı olsun. Sohbetinizi çok beğeniyorum. Güzel sözler, Allah'a güzel anlatıyorsunuz. Sorun, bu idam istiyoruz diyoruz. bu Sorun, bu idam istiyoruz diyoruz hainlere. Akrabalarım diyor ki idam iyi olmaz sonrası için ve kabul etmiyorlar ve ben ısrarla idam istiyorum diyorum. Herkes kendisine göre cevaplar veriyorlar. Hocam bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Önce Allah'ı anlatmayı söyleyeyim. Ben Allah'tan başka bir şey anlatmıyorum. Allah'tan başka bir şey bilmiyorum. Onun için de bir şey anlatamıyorum. Anlatmıyorum zaten. Allah'tan başka bir şey yok zaten. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz. Hamde layık olan O'dur. Kimseyi övmüyorum. Peygamberler de buna dahildir. Peygamberler ancak kulluklarıyla övülür. Sorunumuz Allah'ı bilmemek, Allah'ı tanımamaktır. Tanısaydık, bilseydik aşık olurduk. İman ederdik yani. Sorun imanımızda. Onun için her birimize düşen Rabbimizi tanımaktır, anlamaktır. Tanıyınca, anlayınca marifete sahip olur. O marifetimiz muhabbete, aşka dönüşür. İman yoksa hiçbir şey yok. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'ın hakkını takdir edebilmen için. Allah'ı tanımam lazım. Allah'ın hakkını nasıl takdir ediyorsun? Tanımadan takdir olur mu? Takdir olmaz. Allah'ın hakkını takdir etmek demek, ona iman etmek demek, ona abd olmak demektir. Ona aşık olmak demektir. Görmeyince, anlamayınca, tanımayınca, nasıl seveceksin? Nasıl iman edeceksin? İman olmayınca takdir etmiş olmuyorsun. Abdolmayınca takdir etmiş olmuyorsun. Bize düşen Allah'ın hakkını takdir etmektir. Allah'ın hakkını, hakkı olan şeyi ona teslim etmektir. Ne istiyor bizden? Bizden iman etmemizi ve abdolmamızı istiyor. Aşık olmamızı istiyor yani. Ancak o zaman hakkını takdir etmiş oluruz. Ne kadar sevdiğimiz, aşık olduğumuz kadarıyla. Gerisi, gerisi zaten gelir. Gerisini zaten yapıyorsun. Gerisini aşkla yapıyorsun. Muhabbetle yapıyorsun. Evet, bize düşen başkalarını hamd etmek değildir. Allah'ın kullarına hamd etmek değildir. Falancası da şöyle büyüktür, falancası da şöyle büyüktür demek değildir. O, kendine o zat dediğin Allah'ın kulu, Kul olmaya çalışmış. Onun ne büyüklüğü olabilir? Nasıl büyük olur o? O nasıl hamde layık olur? Evet. O kulluğu da Allah ikram etmiş ona. Allah ikram etmeseydi onu yapamazdı. Onu beceremezdi. Tabiri caizse Allah'a yemin ediyorum ki Allah kulluğu da zorla yaptırıyor. İkram ettiklerini, o ikram ettiğini zorla vermiş. Zoraki vermiş. Düşüyor, kaldırılıyor, kalkıyor bir adım daha. İki adım atıyor, bakıyorsun yine yerde. Veli bu. Veli'nin hali de böyledir. Yani bir de kalkıp onu, onu da övecek miyiz? Övgüye layık olan, o nimeti ona ikram edendir. Onu kul yapandır. O aşkı, muhabbeti, o imanı verendir. Onu yürütendir. Kendine yakın edendir. Ondan başka hamde layık kimse yok. Subhan olan O'dur. İş idam meselesine gelince biz kendi fikrimizi söylemeyelim. Her konuda söz hakkı Allah'ındır. Onun için öyle söylüyoruz. Her zamanda, her mekanda söz hakkına sahip olan bir tek Allah'tır. Bakalım Allah ne diyor? Eğer bir kişi bir başkasını haksız yere öldürürse cezası nedir? cezası, kısası uygulamaktır, onun ölmesidir, onu öldürmektir yani. Kim yapacak bunu? Elbette ki kısası yapan o. idareci yapacak bunu, idareciler yapacak. Eğer diyelim ki on kişi, bir kişinin ölümüne sebep oldular. Öldürmek için hep beraber plan yapıp hep beraber o girişimde bulundular. Bu durumda kısasın nasıl uygulanması gerekir? Bir kişiyi, on kişi bir kişiyi öldürmüş. O on kişiye kısasın uygulanması gerekir. Çünkü onu beraber öldürmüş. Onun bir kişi olması gerekmiyor. Ee, bir şey değiştirmiyor. Ne buyurdu? Kim bir kişi bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah bir kişiyi bir kişi olarak saymıyor. Bütün insanlık olarak sayıyor onu. O böylesini büyük. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu. Kim bir kelimenin ucuyla dahi olsa bir insanın ölümüne sebep olursa, bir kelimenin ucuyla bir insanın ölümüne sebep olursa kıyamet günü Allah'ın rahmetinden mahrumdur denilir. Alnına öyle yazılır. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıysa cehenneme git demektir. Çünkü evet, öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gitmez. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Hatta sahabe sordu: "Ya Resulallah ya sen?" Buyurdu ki "Ben de." Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete gider. Allah'ın rahmetinden mahrum olanlar kelimenin bir kelimenin bir ucuyla eğer o insanın ölmesine sebep olmuşsa, öldürülmesine sebep olmuşsa yani desteklenmişse zulmedenlere destek vermişse, bir kelimeyle destek vermişse, Allah'ın rahmetinden mahrum kaldı demektir. Evet, böyle bir durumda idam gerekiyor mu? Allah'a göre. Bize göre değil. Bana göre, sana göre olmaz. Allah'a göre bunların hepsinin idam edilmesi gerekir. Kendi iradesiyle tercih edip bu savaşın içinde olan evet hepsi evet, idami hak etmiştir olasıyla idam edilmesi gerekir. İdamdan aşağısı olmaz. Yani şimdi birbirini öldürecek sen ona merhamet edeceksin. Bu merhamet değildir. Evet. Böyle bir merhamet Allah'ın isimlerinde aşırı gidilmiş bir merhamet olur ki bu mazluma zulmet zulüm demektir. Mazluma zulmettin demektir. Zalime de zulmettin. Evet tezası idamdır, idam olmalıdır. Allah'a göre, bize göre değil. Allah'a göre yargılayalım, ona göre hüküm verelim. Beşerin verdiği hüküm yanlış hükümdür zaten. Ya da idam olmasın. Neden? Allah idam vardır diyorsan, idam yoktur diyorsun. Sen mi biliyorsun, Allah mı biliyor? Sen Allah'tan daha merhametlisin, öyle mi? Böyle bir şey olur mu? Senin zalimden yana değil, mazlumdan yana olman gerekir mazlumdan yana olmak idam olsun demektir. Olmasın demek zalimden yana olmaktır. Zalim zulmünü işlemeye devam etsin. Allah bir hüküm koymuşsa ceza olsun diye değil. Önce suç işlenmesin diyedir. Zulüm yapılmasın diyedir. Zulmeden cinayet işleyen bunun cezasını karşılığını göreceğini bilsin bu zulmü işlemesin. Bu cinayeti işlemesin diyedir. Evet, onun için kardeşimiz doğru düşünmüş, doğru düşünmeye devam edin İdam olsun olmalıdır. Evet. Efendim devamla izlenimiz bir de bu örgütün hocasını münafık görüyorum. Köremdekiler de diyor Allah bilir seni de Allah seni de Allah için seviyoruz çünkü Allah'a güzel anlatıyorsunuz. Bu acize dua edin Allah razı, Allah razı olsun Allah sizi çok sevsin. Allah'ın bütün dostlarını ve sizi ilmi adedince çok sevsin, çok Aynen. razı olsun. Aynen. Çok güzel dua etmiş. Benim de istediğim tek şey odur. Bizi sevsin diye. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyor, hayatımızı yaşıyor. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Başka da bir isteğimiz yoktur zaten. Kardeşimizden Allah razı olsun. Münafık olarak görüyorum diyor. Evet, söylemiştim zaten. Mümin, feraset sahibidir. Feraseti olmayan, mümin olamıyor, olamaz yani. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mümin, müminin ferasetine karşı takva sahibi olun. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar. Müminin ferasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Takva kelimesini sakınmak olarak söylüyor. Sakı, takva sakınmak değildir. Sakınmak manasını içine alır. Takva sahibi olmak, sorumluluğu kabul etmek demektir. Onu kabul etmek demektir. Müminin imanını kabul et diyor. O Allah'ın nuruyla bakıyor, onu ciddiye al. Allah'ın nuruyla bakıyorsa, anlar ve görür. Müminin feraseti vardır. Yani biri birini gördü, baktı, eğer ferasetiyle, basiret demiyorum, basiret veliye ait bir durumdur. Feraset mümine ait. Genel manadaki mümine ait bir e, bakış halidir. Bakti onun münafık olduğunu anlamadı. Ya da müşrik olduğunu anlamadı. Yahudi, Hristiyan olduğunu anlamadı. Ama o konuşunca, konuşunca bunu anlaması gerekir. Onun konuştuklarından, yani mümin eğer Allah'ın nuruyla bakıyorsa Allah'ın vahyiyle bakıyor, Kur'an ile bakıyor, Allah'ın resulüyle bakıyor. Eğer o münafıksa bunu anlar. Hadi diyelim ki böyle bir ferasete sahip değildir. İman nuru kalbine ilmemiş ama böyle bir feraseti yoktur onun için. Yani İslam'a girmiş, İslam'ı kabul ediyor. iman nuri kalbine inmediği için ferasete sahip değildir. Anlamadı. Bu durumda ne yapması gerekir? Feraset ehline danışması gerekir. De ki, buyurdu ay ayet-i kerimede Allah, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehline. Allah Kur'an'a sorun diyebilirdi. Zikir Kur'an demektir. Allah nur ile bakıyor, Kur'an ile bakıyor. Ama yetmiyor. Kur'an ehli deyince, ben de Kur'an'ı okuyorum deyim. Ben de biliyorum. Diyebilir çünkü. Onun için zikir dedi. Zikir. Allah diyen, Allah'ı zikrede daima Allah'ın, Allah ile beraber olan, Allah'ın zikri, zikir bu. Allah'ı unutmayan, Allah'a göre hareket eden, bilmiyorsanız onlara sorun. Buna beraber bu aynı zamanda Kur'an ehlidir. Canlanmış Kur'an. Canlı Kur'andır bu aynı zamanda. Ona sormak gerekir. Eğer bilmiyorsan bari zikir ehline sorsaydın. Hadi anlamadın bilmedin. Bak Allah'ın emri var. Zikir ehline sor dedi. Sor. Sana cevap verecek. Uyanlar feraset sahibi olmadıkları gibi zikir ehli'yi de kabul etmeyip sormadılar. Kendi akıllarınca akıllıdırlar Dünyaya göre hesap yapıp öyle uydular. Dolayısıyla böyle bir insana uyanlar ondan daha yani kelimeyi doğru kullanmak gerekir. Ondan daha aşağılıktır. Öyle olur. Eğer biri Yahudiyle işbirliği yapmış biliyorsun, Hristiyanla işbirliği yapmış biliyorsun, yani senin düşmanın, düşmanınla Allah'ın düşman dediği dedikleriyle işbirliği yapmış. Onları dinliyor, onların memleketinde yaşıyor, onlar onu koruyor, o da müminlere, Müslümanlara ait ne bilgi varsa onlara aktarıyor. Bu nasıl Müslüman olsun? Bu nasıl mümin olsun? Ben müminim, Müslümanım diyorsa bir yüzünü böyle gösteriyorsa kardeşimizin söylediği gibi bu münafaslık değil midir? Ama şunu söyleyeyim yalnız kardeşimiz kendi fikrini söyledi. Biz de kendi fikrimizi söyleyelim. Kendini Müslüman zanneden biridir. İşin kötü tarafı burası. Kendini Müslüman zannediyor daha doğrusu baktığımızda, yani bir Yahudi oluyor, bir Hristiyan oluyor, bir Müslüman oluyor. Müslüman olurken, Yahudi, Hristiyan'ı böyle hepsini, diyor kucakladım hepsini, hepsini bir araya getirdim. Tam böyle ortada durdum, dengede durdum. Böyle, onlara da böyle bir ikramda bulundum. Böyle bakıyor. O zaman diyor herhalde, ben büyük biri olmalıyım. Ben böyle yaptığıma göre, Hepsini böyle bir araya getirip birleştirdiğime göre Ben o zaman büyük biriyim, ben Allah'a yakın biriyim diyor Ve bunu söylerken buna inanıyor Buna beraber yarı meczup bir hali Evet vardır Kendini Müslüman zannediyor Kardeşimiz Evet bir taraftan bakmış O hali görmüş Ama Bütün haller onda mevcut Söyledim bir o tarafta duruyor bir Yahudi haline bürünüyor. Onlara böyle sevgi besliyor. Bir Hristiyanların tarafında duruyor. Onlara sevgi besliyor. Bir de bakıyoruz ki Müslümanların tarafına geçmiş. En Müslüman benim diyor. Bunu söylerken kendisi buna inanıyor yalnız. Sonra durup kendi kendine diyor ki yoh, yoh, ben yanlış yapıyorum. Ben herhalde kesinlikle yanlış yapıyorum diyor bu sefer. Hatta diyor ki benim bir, şöyle bir kenara çekilip hiçbir şey karışmamam lazım. Ama bir kere çamura düşmüş. Battık şabatmış. Keşke böyle yapmadan bu batağın içinden çıksaydı. Ama yüzlerce insanın ölümüne sebep olduktan sonra küfür artıyor çünkü. O kana boğuluyor. Mazlumların kanında boğuluyor. Sebep oldu. Diyelim ki buna mani olma imkanı yoktu. En azından yani Rabbine dönüp ya Rabbi tövbe ediyorum sana dönüyorum. Dünyaya ait bir hesap yapmıyorum. Yanlış yaptığımı anladım. Şimdi çıkıp bunu söylüyorum. Çıkıp söylemesi gerekirdi. Ben yanlış yaptım. Yanlış yoldayım. Şöyle şöyle yanlışlar yaptım. Benim eğitimimden geçenler böyle vahşi canavara dönüşmüş. Yeni farkına vardım. Onun için tedbirinizi alın. Ey iman edenler tedbirinizi alın. Kendinizi koruyun. Bana biat etmiş olanlar, inanmış olanlar dönsün. Yanlış yaptı. Beni kabul ediyorsanız bu yoldan dönün deyip inan etmesi gerekirdi ki kurtulsun. Ama bu aşamadan sonra Allah tövbeleri kabul edendir. Ama birinin küfrü böylesine biriktiyse, arttıysa, bu cinayetler onun boynuna girdiyse, bu kan onların onun boynuna girdiyse, Kurtuluşu imkansız denilecek kadar zorlaşır. Ağırlaşmış çünkü. Artık dua da edemiyorsun. Ama bundan önce dua etme imkanımız vardı. Dua edebiliyordu Çünkü herhangi bir felakete, fitneye, herhangi bir kanun dökülmesine sebep olmadığı için. Olsa bile onun haberi eğer yoksa, olmamışsa kurtuluş imkanı vardı. Varsa yine kurtulamazdı zaten. Ama bu saatte sonra artık dua da kâr etmiyor, fayda etmiyor. dualar geri dönüş yapmıştır ve duası kendisine dönmüştür. Eğer Ya Rabbi yık diyorsa, Ya Rabbi yak diyorsa, yerle bir et diyorsa, kime söylüyorsun bunu, kime söylüyorsun? Senin Peygamberin böyle mi yaptı? Kendisine düşmanlık yapanları bile elini kaldırıp ''Ya Rabbi onlar bilmiyor.'' demedi mi? Sen nasıl bir müminsin? Söyledim biraz önce. Ona uyanlar, ona tabi olanlar evet ondan daha ahmaktır. Eğer birinin peşinden gidiyor ve aklımızı kullanmıyorsak anlamaya çalışmıyorsak Allah'ın vahyiyle bakmıyor, ferasette bakmıyorsak bu durumda doğruyu yanlıştan ayırt edemeyiz. Evet herkes kimin peşinden gittiğine bakmalıdır. Giderken neyi kazandığına bakmalıdır. Ama biliyoruz ki onun peşinden gidenler öncelikle özellikle ahiretinde dünyanın hesabını yapmıştır. Mevkinin, makamın hesabını yapmıştır. Samimi olanlar Allah için peşinden gidenler daha sonra bunu anladığında hemen yoldan dönmüş, Rabbine dönmüş, tövbe istiğfar etmiştir hele bu aşamadan sonra hala peşinden gidiliyorsa bu durumda terciheni yapmış demektir. Yani şeytanla beraber olmaya, şeytana tabi olmaya, Yahudi'ye tabi olmaya, yani açıkçası Amerika'ya tabi olmaya, hizmet etmeye, İsrail'e hizmet etmeye, Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya hizmet etmeye karar vermiştir. Onları kendine kafiri Yahudi, Hristiyan'ı kendine dost edinmiştir. O da onlardandır. Evet. Allah bizi böyle bir duruma düşürmesin. Aklını sonuna kadar kullanıp Allah'ın vahyinin ışığında görenlerden eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim, Zahiye Işık, Gökdemir. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Mürşidimin ellerinden öperim. Dinimizde tövbe almak vermek var mıdır Pir'in? Tövbe et tövâ olan Rabbimize mi yoksa onun yaratmış olduğu zata mı yapılır? Efendim sırat-ı müstakim'de dosdoğru yürüyebilmek için nasıl bir halde olmamız gerekir? <gülüyor> Allah razı olsun. Allah emanet olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> tövbe elbette ki Allah'a yapılır. Tövbe demek dönmek demektir. Allah tövvâdır. Kul Allah'a dönünce Allah da guruna döner, öyle buyurdu. Ama tövbe eğer dönmekse, niye döndün? Allah'a döndün. Niye döndün? Elbette ki Allah'a yürümek için. Cennete yürümek için, koşmak için. O zaman Allah'a dönüyorsun ama Allah'a yürüyebilmek için bir mürşidi kâmil ile beraber yürümen gerekir. Bu zaman o zaman dönüş onunla beraber olmuş olur. Dönüş Allah'adır. Mürşidi kâmil ile beraber dönüp evet, Allah'a yürüyorsun. Tevbe'yi beraber yapmış oluyorsun o zaman. Kendi başına yaptığın tevbe döndüm tekrar öteki tarafa dönüyorsun. Ama onunla mürşidi kâmil ile beraber dönünce bir yola girip evet, Allah'a seyru sülûk yapılıyor, yolculuk yapıyorsun. Uzat yolculuğu yapıyorsun. Doğrusu tevbe berabermiş. Onunla beraber yaptığın tevbe başka, kendi başına yaptığın tevbe başkadır. Onunla beraber tevbeyi yaparken, Allah'a dönerken, bir de Allah'a gitmeye karar vermiş oluyor. Bunun içinde, müşid-i kamile biat etmiş oluyorsun. Biat, tevbeyle biat, birbirinden farklıdır. Biatı yaparken, nasıl yapıyorsun? Allah'a vasıl olmak için, Allah'a dost olmak için, yakın olmak için, Allah'a aşık olmak için, aşk olmak için biat ediyorsun. Bunun karşılığında o da bunu sana kazandıracağına dair söz veriyor. Evet, çift taraflı bir anlaşma, bir biattır bu. Evet öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. O sana biat edenler biati Allah ile yapmıştır. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Bu durumda müslümiye kamiliye biat edince biatın böyle beraber olmasıyla gerekmiyor. Aynı biati uzaktan yapar. Müşvedini kabul ettiğinde ona biat etmiştir. Ne için biat etmişse biati onun için geçerlidir. Öyle buyurdu. Evet, o sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Kim biatını bozarsa, biatından dönerse, bu onların kendi arayığı nedir? Onlar kaybeder. Ama biatı onunla bozdu, bir başkasıyla biat etti. O yolda yürüyemedi, biatı vakti ki yürüyemiyor. Evet, o biatını bozup, aynı biatı başka bir yerde yapabilir. Bu herkes için böyle geçerlidir. Eğer biat edildiyse, ikisi de Allah'a söz verdi demektir. Allah'a söz veriyor ikisi de. Biraz önce ben kendi sözümü söyledim. Eğer bana, bana, bana tabi olur uyarsa, ben Allah'a vasıl etmezsem hesabını bana sorsun dedim. Çünkü biati Allah adına veriyorsun. Allah sana bu hakkı, bu yetkiyi vermemişse bu biati veremezsin. Evet, biri de onunla biatleşince, bu biati verince ikisi de birbirine karşı sorumlu olur. İkisi de Allah'a karşı sorumlu olur aynı zamanda. Eğer biatının gereğini yerine getirir, gerekeni yaparlarsa ne olur? Her ikisi de bunun karşılığında Allah'ın sevgisini, rızasını kazanır. Dolayısıyla her ne için biat etmişse onu kazanır. Onun için söylüyorum. Bizde bir şey yok. Hiç kimse bizden başka bir şey beklemesin. Vaat ettiğimiz tek bir şey vardır. Allah'ın sevgisi, rızası, imanı vaat ediyoruz. Aşkı, muhabbeti vaat ediyoruz. Allah'ın yakınlığını, rızasını, dostluğunu, ebedi hayatı vaat ediyoruz Diyor eğer bizimle beraber yürürse, biat edip yürürse, burada başka da bir şey yok. Dünya münya yok burada diyoruz bizde. Evet, hepsi bu. Kimse başka bir şey beklemezsin. Eğer bunun için tabi oluyorsanız, buyur. Nerede olursa olsun, o fark etmez. Kabul ediyorum dediğinde Allah onu kabul ediyor. Öyle buyurdu çünkü e, sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir dedi. Allah'a biat ettin. Bu biat gönül biatidir. Kıyamete kadar geçerli olan gönül biatidir bu. Yani sözü Allah'a verdik. Ben sana geliyorum. Sana kul olmaya karar verdim. Sana döndüm. Bununla beraber evet, bir kamille beraber dönmüş oluyor, kabul etmiş oluyorsun. Yürümeyi kabul etmiş oluyorsun. Evet. Efendim programın da sonuna gelmişiz. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa iznini de Evet. Hayatı doğru anlamak gerekir. Doğru anlayabilmek için Allah adına okumak gerekir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. İhrae bismi rabbikellezi halak halakale insane min alak Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alakadan, alakasından yarattı. Yakınlığından, sevgisinden yarattı. Ve ondan o sevgiyi istiyor. Karşılık istiyor. Hayatı eğer Allah'ın ismiyle ismine okumazsak, hayatın her anını, Allah'ın ismiyle ismini okumazsak anlayamayız. Allah'ın nazarıyla nazar etmezsek doğruyu göremeyiz, anlayamayız. Dünya hayatını ahiretten bağımsız olarak görürsek, dünya hayatını sanki Allah hiçbir şeye müdahale etmiyormuş gibi herkes kendine göre bir şeyler yapar, bir tarafta durur, böyle kazanır veya kaybeder gibi zannedersek Allah'ı kabul etmemiş oluyoruz, iman etmemiş oluyoruz mülkün sahibi olarak iman etmemişiz demektir. Her ne olursa olsun her birimiz tek tek bir de beraber cemaat olarak yapmamız gereken şey Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Dünyaya imtihan için, kazanmak için geldiğimizi evet, unutmamamız gerekir. Ticareti Allah ile yaptığımızı unutmamamız gerekir bu Ticaret aşkın muhabbetin ticaretidir ki bunu insan da Allah insan üzerinden bu ticareti gerçekleştiriyor güzel yaptığın kadarıyla kazanıyorsun rahmet ettiğin kadarıyla rahmete layık oluyorsun ikram ettiğin kadarıyla ikrama layık oluyorsun sevdiğin kadarıyla sevilmeye layık oluyorsun insana saygı gösterdiğin kadarıyla saygıya layık oluyorsun. Allah ayet-i kerimede kıyamet günü onlar selam ve hürmetle karşılanır buyuruyor. Eğer selam ve hürmetle karşılanmak istiyorsak, melekler bizi selam ve hürmetle karşılasın istiyorsak, insanlara selam ve hürmet etmek lazım. Onlar için selam olmak lazım, onları selamette kılmak lazım, onlar için selam yurdunu cenneti istememiz gerekir. Elimizden geldiği kadarıyla evet, rahat etsin diye, mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye, sevinsin diye evet, selamla muamele etmemiz gerekir. Bir de insana hürmet etmemiz gerekir. Saygı göstermemiz gerekir. O saygıya layıktır. Melekler ona secde etmiş. Allah melekleri ona secde ettirmiş. Yerde gökte ikisi arasındakini onun hizmetine vermiş. Onu melekleriyle koruyor. Önünden ve arkasından koruyor. Sağında, solunda evet, Kiramen Çatibin Melekleri var evet, Yaptıklarını yazıyor Allah ona şah damarından daha yakındır Onunla beraberdir Evet Hürmete layıktır İnsana hürmet etmeyen insanı hürmete layık görmeyen Hürmete layık olmaz İkrama layık olmaz Sevgiye layık olmaz Yani insana neyi gösterirse ona layıktır onu ciddiye almamışsa, onu yok saymışsa, onu küçümsemişse, iblisin durumuna düşmüş. İblis olmuş. İblisçe bir bakışa sahip olmuş. Onun için bize düşen Allah'ı sevmektir. Allah için Allah'ı seveni sevmektir. Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Bununla beraber Allah'ın Kul olarak, abd olarak yarattıklarını, kullarını sevmektir. Hizmetine verdiği mahlukati sevmektir. Ona düşen güzel yapmaktır. Evet. Güzel yapınca yaptığı güzellikle Allah onu güzelleştirir. Bir de kendinden güzellik verir buyurdu Allah. Yani Allah kendinden evet bir de fazladan güzellik verir. Onu güzel yapar. Güzel olan Allah ile güzeldir. Allah ile güzel olmayanlar güzelliğini kaybeder. İnsanlığını kaybeder. Güzel olanlar güzel yere, cennete layıktır. Güzelliğini kaybedenler de cehenneme yuvarlanır. Allah bizi Allah ile güzel olanlardan eylesin. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle güzel olanlardan eylesin. Allah için sevip o sevgiyle güzel olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisine tanıdığı hakkı diğer insanlara da tanıyanlardan eylesin. Amin. İnsani sevgiye, saygıya layık görenlerden eylesin. Amin. Bu sevgiyi, saygıyı gösterip bunu tatan, tatranlardan eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. rabbi unutanlardan eylemesin. Amin. Kendini unutanlardan eylemesin. Amin. İnsanın Hazreti insan olduğunu unutanlardan eylemesin. Amin. Hürmete layık, sevgiye, saygıya layık olduğunu unutanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendini unutup, Rabbini unutup, nereden gelip, nereye gittiğini, gideceğini, neye geldiğini unutanlardan eylemesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, hayri, güzelliği, Güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Allah bize selameti ihsan eylesin inşallah. İçinde bulunduğumuz bu durumu da bizim için hayra döndürsün inşallah. Amin. Celal isminin tecellisi arkasında cemalini, ikramını ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Bu bizim için hayra dönüşür inşallah. Amin. Bir temizliğe dönüşür inşallah. Amin. Müminleri, Müslümanları hem kendi içinde hem dışarıya karşı daha bir güçlü, daha bir kuvvetli bizi bir ve beraber eyle inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arzu ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda devam edeceğiz. lezzet buluşunca kadar hoşçakalın, selam ile kalın. Bizi yaratan Rabbi mübarek tonuz efendim.